Saire'de tecelli etti, sonra Faran'da, Mekke'de de zuhur etti, kemaliyle orada ortaya çıktı. Yani Allah'ın rahmeti, insanla olan merhameti, mennü ihsanı, Sina ki Hz. Musa'nın Allah'la münacat ettiği yerdir. Saire ki Filistin'de Hz. Mesih'in vahye mazhar olduğu yerdir. Saire'de Allah tecelli etti. Hz. İsa aleyhisselam tecelliye mazhardı. Tecelli-i zuhura iltibas edenler, Hazreti Mesih'te Allah tecelli etti dediler. Oysa ki tecelli eden, eden nefhe-i ilahidir. Faranda da Allah zuhur etti, Celle Celaluhum. Sırr-ı ahadiyetle, makamı ferdiyetle Allah faranda yani Mekke dağlarında zuhur etti. Tevrat bununla Hz. Musa'nın peygamberliğini, Hz. Mesih'in peygamberliğini ve Efendimiz'in peygamberliğini anlatıyordu. Faranın Mek Mekke dağları olduğunu nereden biliyorsun? Yine tekvin kitabında Tevrat diyor ki Hazreti İbrahim, Hz. İsmail'i Faran dağlarında bir vadiye bıraktı. O orada evlatları neşet edip geldi. Biz bizim kaynaklarda görüyoruz ki Hz. İsmail Mekke civarına bırakıldı. Zemzem'in başına bırakıldı. Zemzem Cibril'in orada ayağını vurmasıyla fışkırdı. Kaynaklarımızla Tevrat'ı telif ettiğimiz zaman İsmail aleyhisselamın bırakıldığı yer Faran. Ve yine Tevrat Sıfri Hamis'inde ve Tesniye kitabında diyor ki Hz. Muhammed Faran'da zuhur edecek Faran. Hz. Muhammed Faran'da zuhur edecek. Bütün Tevrat ehli bunu biliyordu. <gülüyor> Yuhanna İncil'inde şöyle diyor Hz. Mesih. Ben gidiyorum, gitmem lazım. Gitmem lazım ki Ahmet manasına faraklit gelsin. O size sırları açıklayacak. Ve yine başka bir yerde Yuhanna kitabında diyor ki, Benim gitmem lazım, zira ben gitmesem Ahmet gelmeyecek. O gelmeyince de çok sırlar kapalı kalacak. Ben gideyim ki o gelsin, elin, elinizden tutsun, sizi hakka götürsün. İşte Yuhanna İncil'i, işte Hazreti Mesih'in beyanı bütün tahriflere rağmen ve işte faraklit sözüyle Latince'de anlatılan Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa. O sürprize gelmedim. Bir dakikanızı alacağım. Barnaba İncilinde çok açık olarak anlatıyor. Muhammed ismiyle ve Mekke diyor. Diyor ki uzun bahisler var hakkında. batıllarında da bir sürü dedikudusu var. Bir ilim-sanat mecmuasında bir arkadaşımızın araştırmasıyla bazı nüshaları elde edildiği yazılmıştı, çok yakın tarihte, üç sene evvel. Fakat nasıl olduğuysa bir kısım kimseler onu yok ettiler. İncil'de diyor ki, Barnaba İncilinde Hz. Mesih Hakkımda densiz sözler Hazreti Muhammed gelinceye kadar devam edecek. Yani kimisi bana Allah diyecek Kimisi Allah'ın oğlu diyecek Kimisi ekanimi selase diyecek, anne, baba, evlat diyecekler. Bütün bu uydurma laflar devam edecek ta Hazreti Muhammed gelinceye kadar. İşte Barnaba İncil'i, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte onun peygamberliğinin müjdesi. Niçin arz ettim bunları? O gelirken birdenbire bir gece kapınızın önünde zuhur eden bir insan gibi gelmedi. O geçmişin müjdeleriyle geldi fırsat bulursam arz edeceğim hali hazırdaki durumun beşaretiyle geldi ve geleceğin desteği üzerine geldi. Onları da arz etme fırsatını bulursam arz edeceğim. Hasılı bir güneş gibi ufkumuzda tülü etti. Karanlıkları ezdi çiğnedi geçti. Onun getirdiği nurla zulmet ordusu bozguna hezimete uğradı. Yeri gelmişken müsaade ederseniz felaketli günlerimizin felaketse de şairi dertli insanımız İstiklal marşımızda da ayrıca abideleşen büyük insanın onun hüzünlü bir veladet gecesi münasebetiyle söylediği sözleriyle hitamimiz olsun diye onunla bitireyim. Yanılırsam aklımda kalanı söylüyorum mazur görün. O veladet gecesi münasebetiyle demiş. Ama ben her gün sinelerinde Hz. Muhammed bir kere doğan cemaate hitap ediyorum. Sinelerinizde her gün bir kere onun yeniden doğduğunu herhalde hissediyorsunuzdur. Öyle olmasa zaten bugüne varamazdınız, yarınlara da varamazsınız. Her gün o içinizde bir kere doğmazsa yarınlara varamazsınız. 14 asır evvel bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkı verdi.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 dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi fevza anarşi demek fevza bütün afakı sarmıştı zeminin salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi derken kırkına varmıştı ki o masum başlarda gezen ayaklar suya erdi bir hamlede insanlığı kurtardı o masum bir nefhada kayserleri kisraları yere serdi Aczin ki ezilmek de hakkı dirildi. Zulmün ki zevali aklına gelmezdi geberdim. Dünya neye malikse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti. Medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab! Ya Rab! Ya Rab! Mahşer de bizi bu ikrar ile haşret. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina... ومولانا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aman ali tabii cederi. Değil Beşer bundan arz şeyler ariz ve amiktir. Cenab-ı Hak imkan verdiği ölçüde arz edeceğim. Bugün de geçen haftadan kalan onun aranan bir insan geçmişten kendisinden bahisler açılan bir insan, kendi devrinde kendinden bahisler açılan bir insan ve geleceği omuzlarında bir çekirdek gibi bir ağaç haline getirecek insan olduğuna dair dikkat aldızı çekmiştim. Geçmiş peygamberler ondan bahsetti gittiler. Kendi devrine yakın dönemde kahinler ondan bahsetti gittiler. Çünkü varlık adeta onun kudumunu bekliyordu. Medine'de bir Akabe'de toplanıp veya Cenî'i Vedada toplanıp onun Mekke'den Medine'ye teşrifini bekleyen ilk Müslümanlar gibi bütün varlık onu bekliyordu. Kimi kurcalasanız Hazreti Muhammed Mustafa'dan bahsediyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ve ma arsalnaka illa nasi ve seni bütün insanlığa elçi olarak gönderdim. Sen alem şumulsun. Senin peygamberlik sahanın dışında kalan hiçbir yer yoktur, hiçbir kıta, hiçbir topluluk, hiçbir millet, hiçbir devir yoktur. İlla kâffeten linnâs, hasırla dilden anlayanlar anlayacaklar bunu, kâffeten sözüyle, linnâsi sözüyle aynı hakikate parmak basıyor, aynı hakikati takviye ediyor. Sen bütün insanlığa ve insanlara, başka bir yerde başka bir ayette onun cinlere de peygamber olduğu ifade ediliyor. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَيَعْلَمُونَ Ne acıdır ki insanların çoğu bu büyük hakikatı bilemiyorlar. O aranan bir insandı. Zuhur ettiği zaman hemen herkes ondan bahsediyordu. Denebilir ki onun bahsedilmediği bir zemin yok gibiydi. Mesela Vereke bin Nevfel, Hadice validemizin zadesi, Ona dair destanlar kesiyordu bir yerde. Mesela meşhur sahabi aşereyi mübeşereden Said İbni Zeyd ki Hazreti Ömer'in amcasının oğludur. Babası Zeyd, Said aşereyi mübeşereden eden Hazreti Ömer'le beraber babası biz haniflerden diyoruz. Tertemiz yaşamış, daim hakkı aramış, yer yer sırtını putlara dönmüş, Efendimiz'den evvel ve halka şöyle haykırmış, taptığınız bu putlarda bir hayır yoktur. Ben bir din biliyorum ki onun gölgesi başınızın üzerindedir. Geldi gelecek ama bilmiyorum ki Allah beni ona yetiştirecek midir? Meşhur İran'ın fethinde de bulunan Amir İbni Rabia diyor ki İran'ın fethinde de yaşlı olarak bulunan bu sabi Bir gün Zeyd bana şöyle dedi Zeyd tekrar ediyorum Hz. Ömer'in amcasıydı Efendimiz'i görememiş Esintiden müteessir olmuş vicdanı bütünüyle uyanmış ama Rabbimize karşı nasıl ibadet yapacağını bilemiyordu. Bir gün ona şöyle diyordu. Ana entaziru nabiyen min waladi İsmail min bani Abdülmuttalib. Velakin la azunnu en udrikahu velakenni eni amentu bihi ve saddaqtu ve huve nabi. Fe in adraktu ben bir peygamber bekliyorum ki, gölgesi başımızın üzerinde. İsmail evlatlarından zuhur edecek bu peygamber, mutlaka zuhur edecek. Abdülmuttalib'in torunlarından olacak bu. Çünkü geçmiş kitaplar yazıyorlar bunu. Tevrat'ın değişik nüshalarında, İncil'in değişik nüshalarında yazıyor. Hristiyanlıkta aramış aradığını, Yahudilikte aramış aradığını, fonksiyonlarını eda eden bu iki mübarek din söz sultanı geliyor, artık iş ona kaldı. Bundan sonra insanlık gemisinin nuhu ve kaptanı Hz. Muhammed Mustafa'dır. Hz. Musa ülülazım bir peygamber, Hz. Mesih ülülazım bir peygamber vazifelerini yaptı gittiler. Barnaba'nın mübalağası değilse şayet vaktına idrak etseydim ya Muhammed ayaklarının bağını bağlasaydım diyecektir Hz. Mesih. Salavatullahi ve selamü ala nebiyyina ve aleyhi ve ala cemil enbiya ecma'in Eğer fe intalet bike müddetun fakra minnil selam Eğer ömrün vefa eder, Hz. Muhammed Mustafa'ya ulaşırsan benden selam söyle Aradan yıllar ve yıllar geçecek Amir İbn-i Rabia, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında dize gelecek Kelme i söyleyecek ve diyecek ki ya Resulallah, İlk teessür kaynağımı biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in amcası var ya Zeyt vefat etti. Siz peygamber olmadan vefat etti. Bir gün bana şöyle şöyle şöyle dedi ve sözlerinin kafiyesi şuydu. Fe in talat bika muddatun faqra minni Eğer ömrün vefa eder ona ulaşırsan benden selam söyle. Bu kemter kulunu da unutmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tazimle derlendi, toparlandı ve aleyhisselam dediler. Allah'ın selamı ona da olsun. Ben Zeyd'i cennette eteklerini süreye süreye gezerken gördüm buyurdular. Hep içimden gelir derdim ki bu vakayı göreceğim ana kadar. Efendimiz'den evvel yaşadılar. Ama tam yaşadılar. Zihin sancısı içinde yaşadılar. Ruh çilesi içinde yaşadılar. veraka ve Zeyd gibi kimseler. Kutları inkar etti, onlara sırtlarını döndüler. Bunlarda hayır yoktur diye haykırdılar. Adeta havayı Hz. Muhammed Mustafa adına yumuşattılar. Tevhide aykırdılar. Minarelerden yükseliyor gibi Hz. Muhammed'in namı, celili yükselmeye başladı. Zihinler ve ruhlar alıştılar. Hz. Muhammed geliyor, herkes gelen geliyor diyordu. Geliyor, geliyor. Ebu Bekirler için radıyallahu anhum yol açıldı. Ömerler için yol açıldı. Şehrahlar haline geldi. Asfaltlar yapıldı. Havayı bunlar yumuşatıyorlardı. Allah'tan gelen ilhamlarla. Derdim ki Efendimizin devrini aşkın geldi. Ayrı buhutta yaşadılar. Efendimizin ümmet kuşağı içine girmedi. Acaba o Allah'ın rauf ve rahim diye bize anlattı. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minin raufur rahim diye Kur'an'da bize anlattı. Çok şefkatli, çok içten, çok derin o büyük insan elini kendi buudunun dışında başka bir kuşa uzatıp bizim Zeydin elinden tutamaz mı diye düşünürdüm. Görüyoruz ki biz bir kısım hülyalarla hesaplaşırken veya onlarla hemhal olurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ben Zeyd'i cennette gördüm, eteklerini sürüye sürüye geziyordu. O aranan bir insandı, herkes her yerde hemen ondan dem tutuyordu. Abdullah ibn Amr ibn i As ki Meşhur sahabinin ebadile dedikleri Abdullahlardan bir tanesi. Bazen bir sahabiden bir vakayı size naklederken sahabiye ait ana çizgileriyle bir iki hususu arz ediyorum beraberinde. Kendi devrinde zahit bir insandı. Babası dünyayı da evirip çevirecek asıs adetin 4 büyük siyasi dâhisinden birisi Abdullah ibn Ummu'nas. Oğlu zahitlerden zahit. Zorla babası evlendirdiği zaman kaç gün kim bilir zevcesinin yanına gitmedi. Beni ibadet taatımdan, Rabbimle alakamdan geri koyacak diye gitmedi. Fakat Allah Resulü, bedenin senin üzerinde hakkı vardır. Zevcenin de senin üzerinde hakkı vardır. Evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çevrem benden değildir, buyuracaktır. O ve emsali sahabi ancak dünya zevklerinden, hazlarından, lezzetlerinden öyle istifade edeceklerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ye bir gün oruç tut, bu savmi Davud'tur, bundan daha eftel oruç yoktur dediği zaman ben dahasını yapabilirim diyecek kadar Efendimizin her tavsiyesini azımlayan bir insandır. Amr ibn Az, işte bu diyor ki, ben geçmiş ümmetlerin dilinde şunun dolaştığına şahit oldum. Tevrat'ın nüshalarında gördüm bunu, biz bugün aynı şekliyle göremiyoruz. O devirde işte bu zahit, bu müttaki Allah denince yüreği kopan dudağı çatlayan bu sahabi, Diyor ki ben Yahudilerin dilinde dolaşırken gördüm. Başta size okuduğum ayeti i kerimeye ilaveten şunlar, ayet şuydu. illa أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا Seni bütün topyekun insanlığa, doğru yola müjdeleyici, eğri yolun encamından da sakındırıcı, beşir ve nezir olarak gönderdim. Fenalıklara göğsünü gerecek, engelleyeceksin, gitmeyecekler. Cehenneme götüren çukurlara dökülmeyecekler. Bunu sen engelleyeceksin. Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İyiliklere de sen teşvik edeceksin. Ellerinden tutacak. Bu eğri büğrü olan başlı yollarda. Karanlıkta ve hayrette kalmışlara ışık tutacak. Onları cennete, firdevse ve cemalime getireceksin. Beşir ve nezirsin. Sonra şöyle devam ediyor bu Kur'an'da değil. Ve hırzen lil ummiyyin. Seni ümmilere, ümmi cematem, cahiliye cemaatine de bir hız olarak gönderdim. Sana dayandıkları zaman korunacak ve kullanacaklar. Sana dayandıkları zaman varlıklarını sürdürecekler. En ta abdi varasuli, Tevrat'ta böyle diyor. En ta ve varasuli. Sen benim abdim ve resulumsun. Biz günde bilmem kaç defa, ne kadar tehiyat oturuyorsak hepsinde abduhu ve resuluhu diyoruz. En ta abdi varasuli diyor. Semmeytükel mütevekkil Kimseye demedim ben bu ismi ama Sana söylüyorum ya Muhammed Mustafa Ben sana mütevekkil adını koydum Cihan senin karşına çıksa Amcandan Cihan'ın en büyük devletlerine kadar Herkes sana meydan okusa Cihan'la yaka paça olsan Allah'a tevekkül ve teslimiyetin Sayesinde zerre kadar sarsıntı Görmeyeceksin Çünkü semmeytükel mütevekkil Sana mütevekkil diyen benim Allah herkese mütevekkil demez. Siz evlatlarınızdan birine sen akıllısın dersiniz. Hepsi akıllıdır. Ama bunun bir üstün yanı vardır, bir mümtaz yanı vardır ki siz bu hususiyeti ifade etmek istiyorsunuz. Her Nebi Allah'a karşı mütevekkildir. Hazreti Nuh da mütevekkildi. Nasıl değil ki ben Allah'a tevekkül ettim. Yapacağınızı bana yapın diyecektir bunu Kur'an anlatıyoruz. Hz. Musa da mütevekkildir. Hz. Mesih de mütevekkildir. Hazreti Adem de mütevekkildir. Ama bu adı betahsis Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e veriyor. Semmeytükel mütevekkil diyor. Ben sana mütevekkil adını taktım. Gayba iltifat buyuruyor. Belaat kaidesiyle. Leyse bifadzin vela ghalif. Öfkeli, etrafını kaçıran nefret insanı değildir o. Ve la fil esvak. Çarşıda, pazarda, bağıra çağıra konuşan bir insan değildir. O edeb insanıdır. Vekar insanıdır. Ciddiyet insanıdır temkin insanıdır. İza secede yetecellallah. Secde ettiği zaman kıvrım kıvrım kıvrılmasından Allah mütecelliydi. Başka delile lüzum yok. Abdullah i̇bn Ravaha şöyle diyecekti sabi: mü'tenin kahramanlarından birisiyim. Ve şairdi bu. Kılıcı kadar dili de keskin. Söylediği zaman başkalarının başını döndürürdü. لَوْ tekun تَكُمْ ف۪يهِ آيَاتٌ بَيِّنَتٌ لَكَانَ مَنْظَرُهُ يُنْب۪يكَ بِالْخَبَرُ eğer elinde harikulade mucizeler olmasaydı, beş parmağı, beş musluk gibi su akıtmasaydı ümmetine, elini koyduğu tam çoğalıp yüzlerce, binlerce insanı doyuracak mucizesi olmasaydı, cemaat ve ağaç kendisiyle konuşmasaydı, üzerinde hutbe irat buyurduğu kütük onun müfarakatından inlemeseydi dahi mübarek manzarası peygamberliğine kat-i ve delildi diyor. Misaliyle arz edeceğim onu <gülüyor> da. لَيْسَ بِالْفَضْوِنْ وَلَا غَلِيذٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقٍ diyor çarşılarda bağırıp kâıran insan değildi. Edebin ve karın, temkinin, ciddiyetin, Allah'a inanmışlığın, temsilcisi olarak mühabbet altında yaşayan bir insandı. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيَّةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ Kötülüğe kötülükle mukabele etmezdi. Bir bedevi arkadan tutar, cübbesini çeker, omuzunu Yakasını, ensesini, mübarek boynunu adeta yaralardı. Döner tebessüm eder ona derdi ki, buna istediğini veren. Vela yetfausiyah bisiyah, vela yafu ve yafir. <gülüyor> en affedilmez insanları dahi affederdi, o kadar affederdi ki, kendisine bin bir kötülüğü yapmış kimseler Mekke fetinde acaba bize ne yapacak diye bekledikleri bir anda Hazret Ali onlara şöyle demişti: Gidin karşısında toplanın şöyle deyin. لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ Bunu Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine demiştim. Kötülükleri ortaya çıktığı zaman onlara karşı kötülük yapmama düşüncesini ifadesi adedinde Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine demişti. لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ Bugün kınama tevbih yoktur. Bugün ayıplama yoktur. Siz bana kötülük yaptınız ama ben düşünmüyorum. İzhabu اَنْتُمُ اتْتُلَقَى Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar karşısına geleceği anı bekliyordu. Benden ne bekliyorsunuz dedi onlara. Sen seyidimiz ve seyyid oğlu seyyidsin dediler. İzhebû entümüttülakâ buyurdu. Gidin hepiniz serbestsiniz. Yafu ve yağfirû. Tevrat öyle diyor, o da pratik hayatıyla bunları birer birer inciler, mercanlar, yakutlar, zebercetler, lü'lüler gibi yaşadığı hayatın içinde aksettiriyor, gösteriyor. وَلَيْنْ يَقْبِدَهُ اللّٰهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَىٰ وَاَنْ يَقُولُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Allah onun ruhunu kabzetmeyecektir. etmeyecektir. Şu eğri büylü insanlık istikamete kavuşmadıktan sonra, putperestlik yıkılmadıktan sonra, tevhid hüküm fermi olmadıktan sonra Allah ruhunu kabzetmeyecektir. etmeyecektir. Tevrat diyor. Tevrat diyor ama siz görüyorsunuz ki öyle oluyor. Allah veda hacında ona "El yevme akmaltu lekum dinakum ve atmemtu aleikum ni'meti ve ruzitu diyecektir. Size nimetlerimi tamamladım, dinimi ikmal ettim. İnsanlık koştu etrafında kümelendi senin. Gayri yapacağım bir şey kalmadı. Bundan sonra yapılması gerekli olanı bir hakkın o işi temsil edecek sahabe-i yapacaktır. Evrat öyle diyor ve onun pratik hayatında bu olduğu gibi tahakkuk ediyor. Ve hatta yaftaha a'yunen ve a'zana summan ve gulfa. Bütün kör gözler açılacağı ana kadar Allah onu Sidretül Muntaha'ya ve Yahudda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle errefikal alaya davet etmeyecekti. Huzuruna davet etmeyecekti. Kör gözler açılacaktı. Sağır kulaklar duyar hale gelecekti. Kapalı kalpler, mühürlü kalpler açılacak, hakikate uyanacaklardı. Bunlar olacağı ana kadar da Allah onun ruhunu kabzetmeyecekti. Ve bütün bunlar oldu. Abdullah ibn Amr ibn As bunu İsrailoğullarının ağzından, Tevrat'tan, o devirdeki ehli kitaptan bize naklediyor. Kur'an'dan sonra en muteber kitap olan Buhari-Müslim gibi kitaplarda bizi hikaye ediyorlar bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranan insandı. Işık arayan herkes onu arıyordu. Diyoge'nin insan aradığı gibi herkes bir insan arıyordu karanlıkta. Hazreti Muhammed Mustafa aranıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetlerin, hadislerin ışığı içinde Efendimizin aranan bir insan olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Selman-ı Faris arıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. O da bir Hristiyan. Selmanu Faris eğer hakikaten Anadolu'da neşet etmiş, bizim Sivrihisar'da büyümüş, orada bir papazın yanına devam etmiş, bu milletten Anadolu insanından bir insan ise bizim için vesile iftihardır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ilan ettikten sonra mübarek hanesinde kazandığı kurbiyetle o ailenin fertlerinden bir fert haline gelmişti. Efendimizin ehlibeyti beyti vardır. Fatime validemizle de başlayan, Hazreti Ali de bunun içine girer. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz. Efendimiz abasını bunların üzerine atar ve bunlar için hususi dua yapar. Zira bunlar kıyamete kadar gelecek Beşerin, idarecilerinin anaları, babaları ve dedeleridir. Bütün mürşitler, mücedditler, müştehitler büyük ölçüde bu altın halkadan, bu altın zincirden gelmiştir. selman Farisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ehli beytinden sayar. Selman benden, benim ehli beytimdendir buyurur. Selman anasından ayrılmış, babasından ayrılmış, ayrılmış ve anasız babasız kalmış. Fakat bütün analara analığını unutturacak, babalara babalığını unutturacak, bütün beşerin hem anası hem de babası, Hz. Muhammed Mustafa'ya evlad olma şerefine mazhar olmuş. Bir papazın yanında çalışırken papaz ona diyor ki, oğlum diyor, bizim dinimiz fonksiyonunu eda etti. Bu iş bitti artık. Su çekildi, yalak kurudu. Göl çekildi, yeri kupkuru kaldı. Fakat Allah bu işi hiçbir zaman kurutmamıştır. Bir yerde kuruyunca başka bir yerde meydana gelmeye başlamıştır kitaplarımızdan öğrendiğimize göre Faran Dağları denen yerde Mekke civarında bir peygamber zuhur edecek bulabilirsen onu bul O onu soruşturuyor zuhurundan haber yok gece karanlık üstüne karanlık henüz şafaktan haber yok bir başka papazın yanına gidiyor tavsiye ediyorlar ehli tevhiddir diyorlar Allah birdir der Hz Mesih de onun Resuludur der Ekani misalase yok Allah babadır, Hazreti Mesih evlattır, Meryem de zevcedir değil. Allah Allah'tır. Hazreti Mesih de onun abdi ve resuludur. Bir miktarda onun yanında çalışıyor. O da o tavsiyeyi yapıyor. Faran dağları, Faran dağları. Faran dağları dağların idali olmuş. Mekke aranan yerlerde, yerler adına aranan idali yer olmuş. Selman bin Faris de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i araştırıyor kendinden dinleyelim. İbn Esir Üstül Gabe'de anlatıyor. Üstül Gabe İbn Esir'in yazdığı sahabinin hayatı. Ormanın aslanları demek kitabın adı. Ormanın aslanları. Selman'ın hayatını anlatıyor. Hatta çok uzun bir hayat, bir yaşayış takdir ediyor onun için. Koyunumu, ineğimi sattım. Bir kervana intikal ettim. Beni Mekke'ye götürün dedim. Evimden, hanemden ayrıldım. Zaten papazların yanında çalışıyordum çünkü o gün hak din onlardı, onların diniydi. Fakat vadi Kura'da beni getirenler beni bir Yahudi'ye sattılar. Medine'ye yaklaştığımız bir yerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de daha Medine'ye teşrif etmemişti, Mekke'deydi. Ve ben hürriyetimi de kaybettim, esir oldum. Boynumda bir pranga, kollarımda zincir, ayaklarımda zincir, çalışıyordum. Gel zaman git zaman, Seniye -i vedadan ay tülü etti. Efendimiz Medine'ye doğu verdi ayın 14'ü gibi. Herkes ona koşuyordu. Ben de papazlardan birçok şey öğrenmiştim hakkında ama fakat aklımda kalan üç şey vardı. Layakulus sadaka ve yakulul hadiye ve beyne ketifehi hatamun nubuwa. O sadaka yemez, zekat yemez. Zira o malın kiridir. O kiralini uzatmaz. O hediye yer ve iki omuzu ortasında peygamberliğine has şöyle bir mühür vardır onun demişlerdi aklımda kalmıştı hıfzetmiştim çünkü bununla halaskarımı bulacaktım onun geldiğini duyunca herkes koşuyordu ben de koştum ve bir bir kısım şeyler elde ederek şuradan buradan ona sadaka diye götürdüm takdim ettim ey Allah'ın Resulü dedim bu bir sadakadır bunu da benden kabul buyurun Gördüm ki iş mizazla ona baktı ve yanındakilerine şöyle buyurdu. Buyurun siz yiyin. Kendisi elini uzatmadı. Tamam dedim bu bir. Aradan bir müddet geçti sonra bir şeyler toparladım yine Resulullah'ın huzuruna koştum. Ya Resulallah dedim bu benden fakirden sultana bir hediyedir. Size çok şey takdim ederler. Takdim edilen şeyler yanında bunun değer kıymeti yoktur ama bu da bir fakirin. Bir dilencinin hediyesidir. Sultana sultanlık, nitekim geda'ya da gedalık yaraşır. Biz fakiriz. Hediyeyi kabul buyurdular ve hediyeden yediler. Bu da iki dedim. Sahabeden birisi vefat etmişti. Cenaze iştirak ettim. Bekî gargat denir Medine mezarlığına. Mezarlıkta oturmuş, ahiret alemini müşahede ediyor, derin düşünüyordu. Bir fırsatını buldum, göksü, Umumiyet itibariyle memelerinin altına kadar açık bulunurdu efendimizin. Bir fırsatını buldum. Arkadan gömleğinin içinden iki omuzunun ortasına bakmaya <gülüyor> muvaffak oldum. Bana o kilise babalarının anlattığı gibi aynen o katemi nübüvveti gördüm orada. Ve sonra abandım aradım da buydu ya Resulallah dedim. Onu tatlı tatlı öptüm gözyaşlarıyla. Üçüncüsü de buydu diyor. O aranan bir insandı. Aryan onu buluyordu. Bugün de arıyan bulacaktır. Bazen onu camide bulamayabilirsiniz. Kabe'yi tavaf ederken de bulamayabilirsiniz. Ona, onu bulmak için yapılan davetiyenin adı aşktır. Davetiye de kullanılan mürekkebin adı da beyin sancısıdır. Ve bu mevzuda yol azığının adı da bitmeyen, tükenmeyen bir ümit ve azimdir. Bu materyali kullandığınız zaman onu bulacaksınız. Yoksa camide çok kaybedenler var. Kabe'de de kaybedenler var. 49 yaşındayım, hala kaybedebileceğim endişesini taşıyorum. 5-6 yaşından bu yana da namazım kaçtığını bilmiyorum. Fakat hala kaybedeceğim endişesini taşıyorum. Çünkü o bir liyakat meselesidir. Nifakımdan endişe ettiğimi beni önceden tanıyanlar çok iyi bilirler acaba münafık mıyım diye endişesini taşıdığım çokları tarafından çok iyi bilinir. Camide de kaybedebilir, Kabe'de de kaybedebilir. Ravze-i Tahire'nin o zebercetlerden, incilerden, mercanlardan daha kıymetli örtülerine yüzünü sürerken de insan kaybedebilir. Arayan bulur, Mevlasını da bulur. Mevla'nın en yakın dostu Habibini de bulur, Habibü'l Mevla'yı da bulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aranan insandı, arayın bulun. Men talebe ve cedde, ve demişlerdi eskiler. Bir kimse kendisini araştırmaya salarsa ve araştırırken ciddiyet gösterirse mutlaka bulur. Arayın, araştırmada ciddiyet gösterin. Aşkınızla şevkinizle o yollara düşün. Geceleri seccadeye başınızı koyun, göz yaşlarınızla anlarınızın kirini yıkamaya çalışın. Bulacaksınız. İştihakla yanarsanız bulacaksınız. Birisi gelip diyor ki hoca efendi bir hoca efendiye, bana değil. Ben Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselamı görmek istiyorum. Bana bir yolunu söyleyebilir misin bunu? Rahmetlik babama ben de sormuş veya dinlemişimdir. Bin tane lilafi okursan görürsün demişti bana. Ben de onlarla çok uğraşmıştım, bir kere gül cemalini görmek için. Hakkın tecellilerinin makesi, mirat muallayı görmek için O minik 5-6 yaşındayken ellerimi açmış, kibleye doğru o bin binlilafi okumuş. Ne olur Allah'ım, ne olur bir kere göster bana demiştim. Ama yolu bu değildi. Yolu bu değildi, yolu sinenin çatlamasıydı. Yolu şakakların zonk zonk atmasıydı. Hoca ona şöyle öğretiyor, diyor ki, git bu gece, Tuzlulardan tuzlu bir bide yaptır, bir börek yaptır, ye onu yat o gece görürsün. Ve bu zat da gidiyor tuzlu böreği yaptırtıyor, yiyor, yatıyor. Yanlış, yanlış ve bütün şuur altını saran şey sadece bir su bulmak, su içmektir. Onun için gece rüyasında şelaleden şelaleye koştuğunu kaynaktan kaynağa koştuğunu, çeşmelere yanaştığını, tam ağzını yanaştıracağı zaman suyun kuruduğunu görüyor, onu bırakıyor öbürüne koşuyor, onu bırakıp öbürüne koşuyor. Sabah gelip diyor ki, hocam sen bana dedin gece şöyle yaparsan efendimizi görürsün. Oysa ki ben niye garadan bilmem tortum şelalesine bilmem hangi şelaleden nereye koştum durdum. Yolu bu muydu? Tamam oğlum ben doğru söyledim diyor. Eğer sen o ekmekten dolayı yandığın kadar Hz. Muhammed Mustafa'ya yansaydın bu gece durmadan onun arkasında koşup duracaktın. Yanmak lazım ki Hz. Muhammed Mustafa'yı bulasın. Ta umum tahtaya dayandığı an onu bulacaksın, yanacaksın, yanacaksın, yanacaksın, araştıracaksın, sancı çekeceksin. Bir gün tamam aradın bendim diyecek, bendim diyecek yalan söylemiyorum ''Bendim'' diyecek, yalan söylemeden Allah'a sığınırım. ''Bendim'' diyecek, cuma gününden hicab ederim. ''Bendim'' diyecek, sizden inanmış insanların çehrelerine, simalarına, müteveccihen konuşurken sizden hicab ederim. Abdullah ibn Selam da araştırıyor. Sahabi, Efendimiz Medine'ye teşrif etmeden evvel Yahudi alimlerinden bütün Yahudilerin itimat ettiği insan, Seyyid İbni segit dedikleri insan Bey beydir, paşa oğlu paşadır. İbnü Selam ne derse sözü kanundur. Aşere-i mübare'ye deriz, bazıları 11 sayarlar, bir tanesi de budur. 40-50 yaşına kadar belli bir düşünceye bağlı, şartlı yaşamış. Fakat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında çözülmüş, İslamiyete girmiş, öyle terakki etmiş ki Ebubekirlerle Ömerlerle omuz omuza gelmiş. Ve Kur'an bir gün ona diyecek ki: ne diye inanmıyorsunuz? Ve şehide şahidun min bani İsrail ala mislihi fa Utanmıyor musunuz? İsrail oğullarından şöyle bir şahit Muhammedur Resulullah diyor da siz hala temerrüt ediyorsunuz. Onun şahadeti yetmez mi? Demek ki şahadeti kitlelerin şahadetine denk bir insandı. Demek ki güçlü bir insandı. Minne sadedinde Allah başkalarının başına vuruyor celle celaluhu. Diyor ki Gittim. Abdullah İbn Revahen'in şiiri içinde düşünün onu. Eğer hiçbir mucizesi harikası olmasaydı, mübarek çehresine bakınca adeta çehre birden bire ayna haline geliyordu ve ötesinde onun siz la ilahe illallah'ı okuyordunuz. Öyle bir bakışı vardı. Öyle büyüleyen bir hali vardı. İçeriye girdim. Bütün şartlanmışlığı üzerinden atarak çehresine baktım. Baktım ki Tevrat'ın dediği zat Baktım ki İncil'in dediği zat. Baktım ki afakta ve enfüste aranan zat. Baktım ki Allah'a giden yolların ayrımında durup sağa, sağa diye insanları sağdaki yola davet eden rehber zat. Anladım ve hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde. Çöktüm, diz çöküleceğin önünde, diz çöktüm. Veya ayaklarımın bağı çözüldü. Diz çöktüm. اَشْهَدُ اَنْ la ilahe illallah ve وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا Abduhû ve Resuluhu dedim. Sonra da dedim ki ya Resûlallah bunların bazıları hasuttur dedim. Seni çekemeyebilirler. Bunlar şimdiye kadar bekliyorlardı ki kendi işlerinden bir peygamber gelsin ve müşriklere galebe çalsınlar. Allah'ın takdiri. Allah hangi cemaat içinden dilerse ondan çıkarır. Seni Yahudilerin içinden çıkarmadı. Hasedin lüzumu yok, manası yok. Ama bana çok itimat ederler. Ben şuracıkta saklanayım. Onlar gelince sen, benim hakkımdaki kanaatlerini bir soru ver onlara. Ben saklandım, geldiler. İbn-i Suriye dahil o devrin en meşhur Yahudi alimlerinden. İçimizde en şereflidir. Bilgisine ne dersiniz? Adeta Tevrat'ın hafızıdır. Üluhiyete dair bilmediği bir şey yoktur. Peygamberlik hakkındaki kanaatini nasıl bilirsiniz? İle ahirihim. Ne dediyse, hepsini Abdullah i̇bn Selam'a hep sena ile anlattılar. Sonra o zaman i̇bn Selam ortaya çıktı. Şimdi şahit olun, ben şahadet ediyorum ki Allah'tan başka mabudu bilhak, maksudu bil istihkak yok. Hz. Muhammed de onun Resuludur dedi. Sen yalan söylüyorsun dediler. Sen içimizde en şerirsin, şerirlerden daha şerirsin dediler. i̇bn Selam arıyordu, aradığını buldu. Fakat aramayanlar, o sancıyı çekmeyenler mahrum kaldılar. Bugün de mahrum kalınabilir. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Ellezine ateynahumul kitabe ya'rifunahu kama Kendilerine kitap verdiklerimiz siz çocuklarınızı gezmeleriyle, tozmalarıyla, konuşmalarıyla, bakışlarıyla, hatta burun çekişleriyle daha görmeden nasıl tanırsınız? Ehli kitap da efendimizi öyle tanıyorlardı. Çocuklarını nasıl tanıyorlar öyle tanıyorlardı. Ve inne fariqam minhum leyektumunul hak onlar ya'lamun. Ne acı ki onlardan bir fırka kalktı hakkı ketmettiler. Bir fırka inandı İbn Selam ve arkadaşları gibi ama bir fırka hakkı ketmettiler. Oysa ki diyorlardı. Bir Allah'ın peygamberi gelse de putperestliğe galebe çalsak. Felem ma'a'ahum ma'arafu kafarû bih Tam bekledikleri geldi, nankörlükle hasetle onu inkar ettiler diyecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranan ve beklenen insandır. Bugün de susamış insanlar gibi bekliyoruz. Cenab-ı Hak inayetiyle lütfedip ruhunu, ebedi rehberimiz olan o zatın ruhunu yine bize rehber eylesin. Şu dalaletin, hayretin ve hayranlığın vadilerinde başıboş sergerdan dolaşmadan bizleri halas eylesin. Aziz kardeşlerim, sadece kendinden evvelkiler arasında değil kendi devrinde de o bekleniyordu. Devrinin insanı da esas kabul ediyordu. Muğire bin Şu'be der ki: Bir gün Ebu Cehil'le beraber bulunuyordum cahiliye döneminde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Geçerken onu bir başkasını ve bizi dine davet etti. Ebu Cehil küstahça ona şöyle dedi: eğer Allah indinde peygamberliğini, peygamberlik vazifesini yaptığına dair şehadet etmemiz için bunu yapıyorsan, öbür aleme gittiğimiz zaman vazifeni yaptığına dair şahit olacağız. Bırak bizi git dedi iyi e adam. Ebu Cehil böyle konuşur. Çünkü cehaletin, küfrün, karanlığın, zulmün, zulümatın babası. Eğer ille de vazifemi yaptım dedirtmek istiyorsan biz ötede alaydır bu ötede vazifeni yaptığına dair şehadet ederiz. Ayrıldıktan sonra yanındaki arkadaşı Ebu Cehil'e dedi ki gerçekten sen Hz. Muhammed Mustafa'yı kabul etmiyor musun yani? Yok dedi. O bir emniyet, bir güven insanıdır. O sadakat insanıdır. O metanet insanıdır. O bir şecaat insanıdır. Ama bir şey var. Haşimiler diyorlar ki ifade bizden. Yani dıştan gelen hacılara yemek yedirme vazifesi bizde. Sikaye bizde yani zemzem suyunu onlara tevzi etme bizde. Sidane bizde Mekke'nin efendiliği demek bizde. Bir de kalkar peygamberlikte bizde derlerse işte benim tepem atar o zaman. Bu da Ebu Cehilce bir düşünce. Hak haksa niye tepen atacak ki? Günümüzdeki Ebu Cehiller de öyle diyorlar ya. Hak haksa niye tepen atacak ki? hür düşünüyorsan, esir değilsen, fikrinde serbest isen şayet, iraden bağlanmamışsa mefruç değilsen şayet, inanacaksın. Hak, hak ise, İslam dini hak ise, onun mübelliği, muallası Hazreti Muhammed Mustafa Hak ise, sen de inanacaksın. Onun için inanmıyorum diyordu. Kur'an diyor ki, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذ۪يقُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ Kasem olsun ki onların senin hakkında, dedikleri şeylerden dolayı sadrının sinenin sıkıldığını biliyoruz. Allah kasemle anlatıyor. Fesebbih hamdi rabbik ve kum min es-saciidin rabbek hatta Rabbini tesbih takdis et. Yakin gelinceye kadar kulluktan ayrılma. Hakkında söyledikleri sözlerden ötürü sıkıldığını kasem olsun ki Allah biliyor. Biliyoruz biz. Diyecektir. Başka bir ayet-i kerimede Diyecektir ki اِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِاَيَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Hakkında dedikleri şeylerden Üzüldüğünü biliyoruz. Ama onlar seni yalandamıyorlar. Hz. Muhammed kezzaptır demiyorlar. O Sihirbazdır demiyorlar. Şairdir demiyorlar. Kendi kendilerini Aldatıyorlar. Keselli için so söylüyorlar Bunları. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِاَيَةِ اللّٰهِ يَجْح Zulme satmış o insanlar, bir kısım alışkanlıklara gömülmüş o insanlar, sefahata saplanmış o insanlar, bedenleri hesabına bir hayata gömülmüş o insanlar, alışkanlıklarını terk edemediklerinden ötürü bunlarla teselli olmaya çalışıyorlar. Onlar ayatübeyinatı tekzip ediyorlar. Onlar Allah'a karşı yapıyorlar. Yoksa sen müteessir olma biz inşanın. Sana yalancı diyemezler, zira sen emniyet ile marufsun. Nasıl derler ki bakın Velid ibn-i O Mughayre ibn-i Şube bu Velid ibn-i Halid ibn Velid'in babası Hakkında tehdit edici Kur'an'dan ayetler nazil olan insan Halid'i yetiştirmesi ona yeter Keşke iman etseydi Diyor ki beni ikna etti gönderdiler Gittim ona Kavmi arasında çıkardığı istirakları Falan söyledim Bana sözüm bitti mi dedi bitti dedim Sonra Hamim <gülüyor> Duhan suresinden birkaç ayet okudu Gökten yıldırımlar üzerime yağıyor gibi geldi Söz sultanı anlıyor Dilden anlıyor Beyandan anlıyor Vurulacak gibi çarpılacak gibi oldum Sonra elimi ağzına götürdüm Rahim hatırına dedim Aramızdaki karabet aşkına konuşma artık sus dedim Dayanamayacaktım Vurulmuştum adeta Ve sonra da büyülenmiş gibi eve döndüm ''Evden çıkmadım.'' diyor. ''Ne oldu buna? Bu da acaba tesirde mi kaldı?'' dediler. Ebu Cehil geldi nihayet. ''İşittiğimize nazaran sana ikram da izaz da bulunmuş, sen de onu kabullenmişsin.'' dediler. ''Herkesten zenginim.'' dedim. Kimsenin izazıyla, ikramıyla dize gelmeyecek bir insan olduğumu siz de çok iyi bilirsiniz. Siz ona şair diyorsunuz. Şiirin recezini, hecesini, makbudunu, mefsudunu bunlar Arap şiirindeki kalıplar. Hepsini bilirim, bilirsiniz. Bunun söylediği sözlerin hiçbirini bu kalıplardan birine sokmak mümkün değildir. Siz de biliyorsunuz ki bunun dediği şeyler şiir değildir. Sihir diyorsunuz. Şimdiye kadar sihirin elifini besini bile bilmez. Nasıl oluyor sihir yapıyor? Siz ona kahin diyorsunuz. Ne zaman 40 yaşına kadar bu mevzuda kayıptan haber verdi? Siz ona yalancı diyorsunuz. Şimdiye kadar yalanına dair yakaladığınız bir tek kelime var mı diyordu. اِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بَعَيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Habibi Zişan'ım sana yalancı demiyorlar. Deyemezler. Demeye güçleri yetmez. Çünkü senin hayatın emniyet ve güven içinde geçmiştir. Belki onlar senin getirdiğin esasatı hazmedemiyorlar. Dedikleri buydu. Bu kendi devrinin insanı, kendinden evvel gelmiş geçmiş insanların onun hakkındaki hüsnü şahadeti. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aramalarından ibaret şeydi. Kıyamete kadar gelecek düşünür kafalar, muhakeme insanları, dahiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısında büyülenmeye devam edeceklerdir. İmkan elverdiği ölçüde fazilet odur ki onu düşman dahi takdir etsin hakikatinden hareketle düşmanlarından da misaller veriyorum. Kahramanlara dair eser yazan ama Efendimiz'i de o kahramanlardan bir kahraman olarak içine alan meşhur Thomas Carlyle. Son asrın batılı mühim mütefekkirlerinden, filozoflarından bir insan. Diyor ki o büyük bir ruh insanıydı. Eşini gösteremeyeceğimiz kadar dikkat buyurun. Kitabından nakiller yapıyorum. Büyük bir ruh insanıydı. Ters yüz edilemeyecek bir iradeye sahipti. Nefsini düşünmeyecek kadar, başkaları için yaşayacak kadar baş döndürücü, müthiş bir iradeye sahipti. İnsanlığı hiçbir zaman aldatmayan bir rehber oldu. Kendi devrindekilerini aldatmadı, kendisinden sonrakilerinde de aldatmadı. Aldatmayan bir rehber olarak tarihe geçti. Kahramanlar kitabında. O kendisine bir şey sorulmadan, ihtiyaç hasıl olmadan konuşmayı düşünmedi. Konuştuğu zaman da hikmet olarak konuştu. O adeta bir ihlas abidesiydi. Teni ve bedeni için katiyen yaşamadı. Yarım saatlik bir ömrü dahi yoktur teni ve bedeni için. O hep başkaları için yaşadı, Allah için yaşadı. Bir düşman bunu Hz. Muhammed Mustafa hakkında itiraf olarak... En büyük kahramanlar arasında ona yer veriyor. Belki başta yer veriyor. Bu ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın eşi menendi yoktur diyor. Bir asır geçmemişti ki arkadan gelen onun ümmeti aynen öyle diyor. Akşayi Magrib'ten Herkül burcundan bizim Cebeli Tarık dediğimiz yerden Dehli'ye kadar her yerde onun bayrağı Şehbal açtı. Her yerde bayrağı dalgalanmaya başladı ve her yerde adaletin İstikametin doğruluğun temsilcisi oldular. Düşmanın itirafı. Hz. Muhammed Mustafa budur ve bir gün gelecek öyle tahmin ediyor ve öyle bekliyoruz. İnsanlık bu itirafla, bu büyük itirafla karanlıktan aydınlığa çıkacak. Şaşkınlıktan kurtulacak. Dalaletten kurtulacak. Hz. Muhammed Mustafa'yı bulacak. Sallallahu aleyhi ve sellem ve gölgesi olmayan mahsı güneş olan o zatın ışığı altında hiç yanılmadan şaşırmadan cennetlere ve cemalullah'a vasıl olacak. Hitamı misk olsun diye büyük bizim müthiş bestekarımız Batı'nın Beethovenlerine, Chopinlerine denk onların üstünde meşhur itfimiz. Tekbirler okunurken onu anmayan insan yoktur. Allahu ekber Allahu ekber. Onun bestelediği şekilde okuruz, onun gününden bu yana. Hala onun bestesini okuruz. Koca itrinin güftesi kime ait olduğunu bilemediğim bir bestesi vardır. Zannediyorum tesip edilmiş şekli de bende var onun. Birisinden almış, birisine yazdırmış, birisine de tesip ettirmiştik. Sayesi düşmez yere bir nakli tuğursun. Gölgesi olmayan bir hurma ağacına benzetiyor. Onu kimse, o şair. Sayesi düşmez yere bir nakli tursun. Mehre alem girsin. Âlemi aydınlatan bir güneş demek. Baştan ayağa nursun. Tarihi gülzâr alem, maliki mülkü Adem, münkirlere mahzı matem, müminlere nursun. Yollara gül döken, çiçek döken, ışık saçan, yolları aydınlatan ve meliklerin sahip olduğu her şeyin gerçek meliki, maliki sen olan Allah'ın halifesi bulunan, Allah namına eğer biri melikse şayet, biri malikse o da sen olan Hz. Muhammed Mustafa için tarihi güzar alem, maliki milki adem, münkirlere mahsımatem, kafirler için mahsımatem duydukça düşündükçe çıldırıyorlar. Hezeyenlere giriyorlar. Aklı hayale gelmedi şeyler söylüyorlar onun hakkında. Çıldırtıyor mevcudiyet onları. ''Münkirlere mahzımatem, müminlere nursun.'' Ve sonunda hepimizin demesi gerekli olan şu sözü söylüyor. ''El benim, damen senin, el benim etek senin, ey rahmeten lil alemin, şöhretim isyan benim, sen affile meşhursun.'' Siz de deyin. ''El benim, damen senin, ey rahmeten lil alemin, şöhretim isyan benim, beni arıyorsan en isyankar kimdir?'' Sorsan gösterirler sana. Sen aff ile meşhursun. Sen de bir şeyle meşhursun affetmekle. Affına sığınıyor. Bizi bağışlamanı diliyor. Ümmetliğe kabul etmeni diliyor. Boynumuzda tasma kapının eşiğine bir kere daha kafamızı koyuyor. 14 asır evvel bayran şehbal açtığı gibi sinelerimize taht kurmanı bekliyoruz. Ey rahmeten lil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina. وشفع ذنوبنا ومولانا محمد آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة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 ويسر لأمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Kerem Müslümanlar, Allah'ın inayetiyle bir, iki, üç derken dördünle de başına geldik. Cenab-ı Hak iman ve Kur'an hizmetinde davranışlarımıza göre değil de niyetlerimize göre bizi mevcur eylesin. Yaptığımız şeyleri niçin yaparız? Yaptıklarımızdan ne ararız? Neyin arkasında bulunuyoruz? Derinlemesine kalbimizi şerh etmediğimizde gerçek maksatlarımızı bazen sezemeyebiliriz. Ama aklımızın erebildiği kadar, kalbimizin üst katmanlarında, kademelerinde, perdelerinde diyeyim sırrına, hafisine, ahvasına inemesek bile imana ve Kur'an'a hizmet eden arkadaşlar içinde de kendimize çeki düzen vererek Rabbimizin rızasını araştırdığımızı zannediyorum. İnne ba'da zanni ism Bazı zanlar günahtır ama Rabbimizin hakkımızda mağfiret ve merhamet etmesini dilememiz günah değildir. Zannediyorum, onun marziyatını arıyoruz. Rabbim göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa, marziyatını aramanın dışında bizi kullanmasın, istihdam etmesin, istimal etmesin. Onu istiyor, onu diliyor, onun için olmak istiyoruz. Böyle yeni bir fasla başlarken, hem girmeye hem de çıkmaya, hem beraber bulunmaya müsait bir geçiş mevzu benim için. Mevzuların en özü, en mübareği, en muazzezi Efendilerin Efendisi, efendimizle alakalı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mevzu ile başlamak istedim. Onu anlatayım dedim. Aslında onu anlatırken ...benim nazarımda her şey o kadar güzelleşiyor ki... ...kendi devrinin müstesna şairi Hassan bin Sabit'in dediği gibi... ...daha sonra... ...aynı sözler küçük tasarruflarla büyük şair... ...Ferezlet tarafından da ifade edilir... ...ve ma medehtü Muhammeden bi mekâleti... ...velâkim medehtü mekâleti bi Muhammedin... ...ben sözlerimle Hz. Muhammed'i methetmedim... ''Belki onun mübarek ismi benim sözlerimin içinde bulunduğu için benim sözlerim güzelleşti.'' diyor. Asrın dev mütefekkiri Kur'an için şöyledir. ''Ve mâ Kur'ane kurâne bi kelimâti velâkin medehtu kelimâti bel Kur'âni'' ''Ben Kur'an'ı anlattım ama ben sözlerimle Kur'an'ı methetmedim. Belki benim perişan ve derbeder sözlerim içinde Kur'an bulunduğundan... Kur'an benim sözlerimi güzelleştirdi. Aynı duygu, aynı düşünce paylaşılınca, aynı kıbleye teveccüh edilince, aynı zat dinlenince, aynı feyiz menbalarına ağız verilince, yani Kur'an'dan emelince her şey, Hasan bir sabit ne söylerse İmam Gazali onu söyler, İmam Rabbani onu söyler, devrin dev mütefekkiri de aynı şeylere tercüman olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den söz ederken mevzu'a güzellik ve buhut kazandırma, sözlere güzellik kazandırma ve bulduk dediğimiz zatı bir kere daha 20. asırda arama. Bir yönüyle bulmuşuz onu. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Nasıl hamd etmem ki? O diyor. Rabbinizin sizin üzerinizde olan nimetlerini yad edin. Allah'ın size olan fazlı keremini söylemeden dur olmayın. Allah Celle Celaluhu bizi bahtiyarlığın en büyüğüyle bahtiyar kılmış. Ümmeti Muhammed kadar daha talihli bir cemaat olamaz. Ne Hz. Musa'nın cemaatı, ne Hz. Mesih'in cemaatı, ne Hz. Nuh'un cemaati. ...ne de başka Ülül Azm bin Nebi'nin cemaati. Hz. Muhammed'in cemaati. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yönüyle bulmuşuz. Halk arasında söylenen sözle eda edeyim... ...turnayı gözünden vurmuşuz. Fakat bir yönüyle acaba sultan tahtında aram etmekte midir? Gönüllerimiz ona açık mı? Otururken, kalkarken, yerken, içerken... Daima her halükarda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mülahazası Ruhumuza kalbimize dimağımıza hakim mi? İşte biz bunu arıyoruz Birincisini bulmuş ikincisini arıyoruz Bir önceki sohbette veya daha evvelki sohbette arz ettiğim gibi Her lahza Onun hayaliyle yaşadığımız Geceleri onu rüyalarıyla yaşadığımız an Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hayalimize, dimağımıza, gönüllerimize misafir olduğuna inanabiliriz. Bence bizim eksikliğimiz, geri kalmışlığımız, asrımızla hesaplaşamayışımızın asıl saiki ve sebebi budur. Muhammedi bir cemaat sallallahu aleyhi ve sellem, yani onun ahlakıyla mütehallik olan bir cemaat, daha açık ifadesiyle onun arkasında olduğunu iddia eden bir cemaat, Acaba gerçekten Hz. Muhammed'i bulmuş mudur sallallahu aleyhi ve sellem? Ben onu anlatacak ve sizin kalplerinize taht kuracak durumda değilim. Eskiden, acaba kapısında bir kitmir olarak kabul eder mi kendimi mülaza ederken hep şöyle düşündüm. Mahşer kızıl kıyamet kopuyor. Cehennemden dağlar var, kıvılcımlar etrafa saçılıyor. Ve o mahşerde şunun imdadına koşuyor, bunun imdadına koşuyor. Derken bir tarafa koşarken ayağını bir köpeğin ısırdığını hissediyor. Ve dönüyor bakıyor. Bu bizim bağın bahçenin kapısının önünde bekleyen kıtmirdi diyor. Sonra onun başından veya elinden tutuyor, çekip götürüyor. Bir zamanlar kendim hep böyle mülaze ettim. Bir zaman da şöyle mülahazettim. ettim. Acaba Cenab-ı Hak beni insan yaratacağına, onun herhangi bir yerinde, kaşında, gözünde diyemem. O hurşid Dilara'nın gözünde bir tüy olmayı düşünemem. O bir meziyet, bir mazhariyettir. Onun mübarek sakalında bir tel olmayı düşünemem. O büyük bir mazhariyettir. Kisûler-i Muhannes, evroları Dilara, Zülf'ünün teline kıymez olsa cihan seraser olmaz ona denk. Onun bir tüyüne dahi bedel olamam. Ama acaba başka bir yerinde, mesela bacağında, mesela dizinde, mesela ayağında Allah beni bir kıl yaratsaydı. el i Sübaniyesine masar bir insana bu kadar kurbiyet şerefi, bu kadar bana bahçeseydi. Mülahazasıyla yaşadım. Bir zamanlar da hayalimi, hülyalarımı, rüyalarımı, gündüz gördüğüm şeyleri bu doldurdu. Bir başka zaman Belki bunu da yitirdim. Nerede o, nerede ben? Sadece Allah'a, Kur'an'a ve imana bağlı bir cemaat içinde bulunma. Ve son belki on defa, yirmi defa, otuz defa arz ettim. Yeryüzünde zikir meclislerini dolaşan melekler dolaşır, çıkar derler ki, Ya Rabbi falan yerde seni anıyorlar. Cenab-ı Hak der ki, neyi anıyorlar? Senin yadı cemilini dile getiriyorlar. Sinelerinde coşuyorsun, dillerine dökülüyorsun, Allah diyor çığlık koparıyorlar. Beni gördüler mi onlar? Hayır diyecek melekler. Ya görselerdi? Görselerdi demek ki delireceklerdi onlar. Ne istiyorlar? İnim inim inliyor ve cennet istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Görmediler. Allah buyuracak ki ya görselerdi? Görselerdi yemeği, içmeyi, her şeyi bırakacak, cennet cennet deyip koşacaklardı. Neden sığınıyorlar? Cehennemin dehşetinden ve şiddetinden. Biliyorlar mı cehennemi? Hayır görmediler. Allah ya görselerdi diyecek, cehennemde nasıl sığınılır onu göstereceklerdi. Ve Allah buyurur, hükmünü verir. Siz şahit olun, ben onları mağfiret ettim buyurur Allah. Derler ya Rabbi içinde bir tane var, maksadı fikir fikir değildi ama nasılsa onların içinde bulunuyordu. Allah şöyle buyurur. Hum kavmun la yeşkâ celîsuhum. Onlar öyle bir cemaattir ki onlarla beraber oturup kalkan da talihsiz olamaz. İşte son mülahazam da buydu. Sırf inanmış bir cemaat içinde bulunduğumdan ötürü. Sizlerin içinizde bulunduğundan, imana, Kur'an'a hizmeti, hayatının gayesi sayanlar içinde bulunduğumdan ötürü, bir gün benim durumum Allah'a arz edilince, belki lütfen şöyle diyecektir. Evet o bir talihsizdir ama, fakat, sait bir cemaat içinde bulunduğundan dolayı, ben onu da talihsizliğine kurban etmem. Şimdi yaşadığım da bu. Niye bunu anlattım? Demek istedim ki ben kim? Sultanlar sultanını anlatmak kim? Karınca bu ya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatmasam da varlığım varlığıma hayatıma onun getirdiği disiplinleri prensipleri mesajları gaye yaptığım o mübarek zatı anlatma yolunda ölürüm. Rabbim bir lahza bizi ondan uzak eylemesin. Bir iki bahisle Arz edeceğim hususlara bir mukaddimenin, bir girişin temel kaidelerini ortaya koymaya çalıştım. Nesillerimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi babalar evlatları kadar tanısalar evlatlar da babaları kadar tanısalar çok sevecekler. Çok sevecekler. Rüyalarına girecek her gün. Onlara yol gösterecek. Sabah şöyle hareket edin diyecek. Arkadaşlar biliyorum ki Koşup geliyor diyor birisine. Bu gece cihanın iftihar tablosunu gördüm. Falan için emri idi. şöyle yapsın o işte diyor. Demek ki çizgi bulununca, frekans bulununca, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle diyalog kurulunca, bir tarafta maniplenin başında sen, öbür tarafta Hz. Muhammed Mustafa olunca, arada açık veya şifreli konuşmalar oluyor. Cemaati buna ulaştırma. Başta buna çok muhtaç, derbeder ve perişan gönlümü, yıkık hissiyatımı, perişan ruhumu, sonra da bana benzer insanları, onun kapısında yaya olan insanları ona ulaştırma gayreti. Sizin bakışınız, temiz hissiyatlarınız. Benim sizin temiz, direkşan nasiyelerinizden, Aldığım ilhamla arz edeceğim şeyler ve Hazreti Muhammed Mustafa müzakeresi sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimiz beraber ona ulaşmaya çalışacağız. Peygamberler ve peygamberlerin sultanı son meşhur şairi şehirlerimizden birisi ona peygamberler peygamberi derdi. Kelam açısından biz de söylüyoruz böyle bir şey demek uygun mu değil mi? Bu mevzuda kelama giden kapı açık. Ama zannımca dense bir şey olmaz. Çünkü o ille-i gaye yaratılışın gayesidir. Allah Celle Celaluhu bir zayıf hadisi ifade edildiği gibi levlâke lema halektu leflâk. Halk arasında meşhuru da şudur. levlâke levlâk lema halektu leflâk. Sen olmasaydın kevnü mekanları yaratmazdım. Bunun hakkında hadisçiler tarafından dedikodu yapılsa bile vema erselnake illa rahmeten lil âlemin. Seni alemlere rahmet olarak gönderdim sözü Hazreti Muhammed Mustafa'nın arz ve semaya sığmayan kıymet ve değeri ifade etmede yeter, ve artar. Vema erselnake illa rahmeten lil âlemin. Bütün peygamberler ve rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Mustafa'nın gönderilmesindeki vazife. Peygamberler niçin gönderilmişlerdir? Efendimiz niçin gönderilmiştir? Ben mevzuya yenilerin ifadesiyle böyle yaklaşarak şu üç hususa dikkatinizi çekeceğim. Bir, enbiyayı izam sağda solda densiz bir kısım insanların salya salan dillerini uzatarak ...onlar hakkında itale kelamda bulunmalarından çok mualla ve mukaddes olduğunu göstermek. Zannettikleri gibi bizim gibi bir anadan, bir babadan doğmuş... ...bizim şartlarımızı paylaşarak büyümüş, neşet etmiş, gelişmiş... ...sıradan insanlar değildir. Zati ilahinin tecellisi ısmarlama varlıklardır. Allah Celle Celaluhu onları kendisine mahrem-i etmiş... En ihtimam gösterdiği yerlerde büyütmüş, geliştirmiş. Gözlerinin içine kendinden başka yalancı ve yabancı bir hayalin girmesine meydan vermemiştir. Efendimizin gözü Allah'ın tecellilerinden başka yabancı bir hayal görmemiştir. Gözünü Allah'a açmış, Allah'ı görmüş ve gözlerini kaparken Allahümme errafikel alâ. Ayşe validemiz diyor ki son dakika yanındaydım. Hastalanınca bana dua et derdi. elini tutar, kendi elinin teberüküyle dua ederdim. Son hastalığında yine eline yapıştım ve kendisine dua ediyordum. Elini şiddetle elimden çekti, anladım ki artık bizimle kalmak istemiyor. Zira vazifesini yapmış bitirmişti. Allahümme el-Refiqe er Artık yeryüzündeki sıradan dostlar değil, bana senin dostluğun diyordu. Refik-i Ala diyordu. Dostların en yücesi diyor, Allah'a yükseliyordu. Gayesi neydi? Vazifelerin nelerdi bu insanların? Bir, bunların sıradan insanlar olmadığını görmek, göstermek. Siz biliyorsunuz bunu. Bana diyebilirsiniz ki, Hz. Muhammed Mustafa'yı bize anlatmaya ne gerek var, biz tanıyoruz. Ben onu bilsem bile, şu size arz ettiğim mevzuları zaviye farklılığı içinde, değişik zamanlar çok defa arz etsem bile, Birisi bana bunları yeniden anlatsa oturur, başımı kalbimin üstüne kor, Huzuru Risalet-i onun muhabbet altında onu bir kere daha dinliyor gibi dinlerim. Bir bu. İkincisi, peygamber varisi bir sürü insan var. Onun dava nübüvvetine varis, hak ve hakikatı neşreden insanlar. Peygamberler neye talip olmuş, neyi anlatmış, hangi vazifeyle yeryüzüne gelmişler? Ve bu vazifeyi nasıl yapmışlar? Bize, benim gibilere, daha başkalarına ders. Hz. Muhammed'in çizgisi neydi sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl emr-ü bil maruf yapıyordu? Yüce hakikate nasıl tercüman oluyordu? İşte bunu gösterme. Bu da iki. Üçüncü husus, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içimizde Cismaniyeti itibariyle bazılarına göre bulunmasa bile ki bazılarına göre daima bulunabilir cismaniyeti itibariyle İmam-ı Suyuti Ben uykuda değil 28 defa Açıktan aça gözlerim açıktı gördüm onu diyor Çünkü ölüm dediğimiz şey bir buut değiştirmedir Peygamberlerin ölümü ise bizim ölümlerimizden çok farklıdır Onlara öldü dememek lazım Allah onların mertebelerinden iki derece düşük olan şehitler için bile Allah yolunda ölenlere öldü demeyin diyor. Peygamber öldü değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o mekan değiştirdi. Ev değiştirdi. Sizin cismaniyete bağlı buğdunuzdan başka bir buğda geçti. Demek ki sizin bulunduğunuz buğdun dışında sizin içinde akıp durduğunuz çayın üstüne çıkan bir başka buğda nazar eden, Einstein ifadesiyle şurada bir başkası sizin gördüğünüzden farklı insanlar görebilir, mekanlar görebilir, eşya ve hadiselere başka türlü bakabilir. Mesele bir buhut meselesidir. Siz bir çayın içinde akıp gidiyorsunuz, o çayın akışına göre sağ ve solunuzdaki eşya ve hadiseleri değerlendiriyorsunuz. O çayın dışına çıktığınız zaman çaya, çayın çevreleriyle beraber müşterek bakma imkanını elde edeceksiniz. İşte o buğdu elde edenler, şu dakikada hem Asr-ı Saadet'i yaşar, hem onunla dize oturur, hem sizinle yan yana oturur. Asr-ı Saadet'in sultanı, Beşer'in sultanı da hem o asırda olur, hem bu asırda olur, hem şurada birkaç tanesinin başını sıvazlar, birkaçıyla beraber bulunur, aynı anda sizinle beraber cumayı eda eder. Ali, bazılarına göre öbür alemde, bazılarına göre de hem orada, hem burada, hem Allah'ın huzurunda, hem meleklerin önünde, hem enbiya-i izamın önünde imam, hem daha binlerce yerde. Ehlullah'tan ebtal dediğimiz şeyler. Biri gidince bedel bir başkası geliyor, ebtal deniyor. Her an gözlerini yumuyor ve resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorlar. Nedir enbiya-i izamın vazifeleri? Efendimiz'in vazifesi enbiya-i izam içinde. Ve nedir acaba hak ve hakikati anlatanlara düşen vazife? Arz edebildiğim kadar bu mevzuda birkaç hususu arz etmeye çalışacağım. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa اِلَّا liyabudun buyuruyor. Cin ve insi beni bilsin, bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Bakın, لِيَكْتَسِبُوا لِيَعِشُوا لِيَتَوَلَّدُوا دِيلٌ Yesin, içsin, yatsın, çoluk çocuk doğursun, izdivaç yapsınlar diye değil. Bunlar hayatın sürdürülmesi için başvurulan tabii hadiseler, fıtri hadiseler. Bunlar şu cismaniyeti ayakta tutmak için ihtiyaç hissettiğimiz, yeme gibi, içme gibi, soğuktan korunma gibi şeyler bunlar. Bizim asıl yaratılışımızın gayesi Allah'ı bilmek ve Allah'a kulluk yapmak enbiya-i ubudiyet yolunu Allah'a kulluk yolunu göstermek için gönderilmişlerdir başta okuduğum ayet-i kerime ve ma erselna min rasulim min qablika illa nuhi ileyh ennehu la ilahe illa ana fa'budun. hiçbir peygamber göndermedim ki göndermedik ki sizden evvel senden evvel habibi zişanım onlara da aynı şeyi dedik sana da aynı şeyi diyoruz Allah yettik ona, ceste ceste. pey. başkasına değil, sadece bana kulluk yapın dedik. Ve Allah ve menhum ümmet her cemaat her millet içinde peygamberler gönderdik? Allah'a kulluk yapsınlar ve tagutlara baş kaldırsınlar. Tiranlara baş kaldırsınlar. Şeytan ve şeytanın avenelerine baş kaldırsınlar. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهِ Bunlardan bazılarını Allah hidayet etti. Allah hidayet ettiği zümreye ilhak buyursun. Allah peygamberleri göndermiş nazarlarımızı kulluk yapmaya çevirsin diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ins ve cinne gönderilmiş bir peygamber. Okuduğum ayette de ve mâ haleqtul cinne vel inse illa yabudun buyuruyor. İns ve cinni. Efendimiz de hem inse hem de görmediğiniz cinnilere gönderilmiş peygamberdi. İlk ümmetinden İbn Mesud var bilirsiniz. Abdullah İbn Mesud. Sonra da Müslüman olanlar derler ki İbni Ümmi Abd, anasının adına izafeten söylenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o kadar yakınlığı var idi ki, evine serbest girer çıkardı, biz acaba Ehli e mi derdik. Bu ufak tefek insan, Ebu Cehil'in koyunlarını güdüyordu. Fakat hakikata çok erken uyandı. Daha Müslümanların sayısı kırka varmadan kendisini nur halkası içinde buldu. Bethnul Mahil'de de yani cinlerin efendimize biat ettiği yerde Buhari ve Müslim'de sarahaten vakayı görüyoruz. Cin suresinde vakayı müphem olarak, mutlak olarak ifade ediliyor görüyoruz. Diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gittik. Bir çizgi çizdi etrafıma. Ben gelinceye kadar bu çizginin dışına çıkma. O bir buuttu. Ve kendisi çekildi gitti. Biraz sonra öbür tarafta kızıl kıyamet kopuyor gibi gürültüler ve tarrakalar ortalığı velveliye vermedi baş vermeye başladı. Ben çok merak ettim. Acaba efendimize bir şey mi oldu dedim. Gideyim, yardımına koşayım dedim. Sonra bana çizgiden dışarıya çıkma sözü aklıma geldi. Onu hatırladım. Emre itaatteki incelik çok önemlidir. Ve çıkmadım çizgiden. Biraz sonra geldi. Dedim ya Resulallah çok merak ettim. Bir gürültü işittim. Gelecektim fakat gelme dediğin için gelmedim. Buyurdular ki, cinler bana iman ettiler. İman etmeyip temerrüd edenler oldu. İman edenlerle etmeyenler arasında bir kızıl kıyamet koptu. Muharebeye hesaplaşmaya tutuldular, gürültü o idi. Ve sonra bana döndü dedi ki, İbni Mesud dedi, galiba benim vadem doldu artık. O da ne demek ya Resulallah? Çünkü Cenab-ı Hak beni gönderirken bana dedi ki Sana ins ve cin iman edecek. Senin vazifen budur. İnanç kapısını açacaksın. Sana bir düzine insan inanacak. Cinni temsil eden insi temsil eden. İşte görüyorsun Mekke'de senin gibi insanlar inandılar. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali inandı. Talha, Zübeyir, Saad, Said inandı. Hamza inandı. Ve burada da cinler inandılar. Demek ki artık benim vazifem kalmadı. Bundan sonra ben kalırsam yapacağım bir iş yok demek. O zaman benim yaşamam abes demek. Yani ben Allah'ımı anlatmazsam boşuna yaşıyorum demektir. Anlıyor musunuz bu inceliğim? Peygamberin dünyaya gönderilişinin gayesi insanların nazarını kulluğa çevirmek. İnsanları Allah'a kulluğa davet etmektir. Allah'a kulluk Daveti vazifesi bitince de Allahümmer rafi gayri bundan öte benim vazifem kalmadı gitsem olabilir yani gitsem olabilir. Ne var ki yine ondan öğrendiğimiz bir şey var. Hayatta kaldığınız sürece daha çok kulluk yapabileceğinize binaen Allah istemeden siz ölümü istemeyiniz. Eğer mutlaka dininizden dolayı ölüm isteyecekseniz şöyle isteyiniz. Allah'ım hayatım hayırlı ise sen beni yaşat. Ölümüm hayırlıysa sen vefat ettin. Bu da ondan öğrendiğimiz şeydir. İkincisi, Allah'ın emirlerini ve nehyilerini tebliğ etmek. Allah neyi emrediyor ve neden yasaklıyor? Allah'a kulluktan namaza, oruca, zekata kadar, ondan zinaya, içki içmemeye, hırsızlık yapmamaya kadar bir kısım emirler ve yasaklar var. Peygamberler gönderilmeseydi siz bunları bilemezdiniz. Allah peygamberleri bunlar için gönderdi. Ellezina yuballiguna risalatillahi ve yakhşunuhu ve la yakhşun ahadan illallah ve kafa billahi hasiba. Hepsi aynı mesajla gelmiştir. Allah'ın kendilerine bahşettiği risaleti mesajları tebliğ etmek için gelmişlerdir. Bu vazifeyi yaparken de hiçbir şeyden çekinmez, korkmaz. ...bütün dehrin hadiselerini göğüsleyebilirler. Allah Efendimiz'e de umum peygamberler içinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühe resul, belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ve illem tefhal, fe ma bellagta risalete. Wallahu ya'simuke minennaz. Ey peygamber, Allah'ın sana tebliğ ettiği şey insanlara anlat diyor. Eğer sen bu mevzuda vazifende bir kusur edersen, bu peygamberliğinde bir kusurdur. Allah'ın sana yüklediği peygamberlik vazifesini aksatma demektir. Bu vazife herhangi bir şahsın şahsi vazifesini aksatması demek değildir. Senin vazifeni yapman bütün insanlığı aydınlatmak demektir. Bir şahsın vazifesi sadece şahsın dünyasını aydınlatmak demektir. Sen vazifeni yapmadığın takdirde bütün insanlığı kadar eden bir mesele ihmal etmiş sayılırsın. Ve bütün insanlık karanlıkta kalır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir lahza durup dinlenmeden bir lahza durmadan sağda solda mesajını takdim edecek temiz sineler aradı. Öbürü kabul etmediyse öbürünü aradı. Size kabataslak bir rakamla arz edeyim. Hazreti Ebu Bekir'e kaç defa demiştir ayrı mesele. Hz. Ömer Efendimiz'i kaç defa çağırmıştır ayrı mesele. Ebu Cehil'i ben elli defa davet etmiştir desem... Siz bana deyin ki hoca az yaptın. Elli'nin çok üstündedir. Elli defa yine Elli defa karşısına dikilmiş ona, kulle ila illallah tüfle. Halkın toplandığı yerleri gezer ve şöyle derdi: Daimi onun gezdiği her yerde burcu burcu şu sözün tatlılığı duyulurdu. Burunlarda ve kulaklarda, kulle ila illallah tüfle. La ilahe illallah deyin ve kurtuluş erin. Akabelerde dolaşıyordu şimdi mina deyip sizin aram eylediğiniz yerler. Kurbanlığınızı kestiğiniz yerler. Müzdelifeye giderken ikamet eylediğiniz yerler. Ve yine Arafat'tan dönüşte iki gün veya üç gün ikamet eylediğiniz yerler. O akabelerde panayırlar oluyordu. Panayirlerde o insan kovalıyordu. O bulduğunu hak hakikati anlatıyordu. Kızıl ruhlu, kızıl saçlı... Kızıl bakışlı, kızıl gözlü amcası Ebu Leheb arkadan gidiyor, efkârı bulandırıyor, dinlemeyin bunu diyordu. O yılmadan yine anlatıyordu. Mekke bütün vefa kapılarını kendisine kapayınca, her yerde işkenceler, ezalar, cefalar doruğa ulaşınca, artık Mekke'de yaşanmaz hale geldi, yanında büyüttüğü evladım dedi, Zeyd Neharise'yi aldı, Taif'e gitti. Durmadan mesajını sunacak sini arıyordu. Taif bugün de bildiğiniz gibi Mekkelilerin mesire yeri serin bir yerdir. Orada belki muhatap bilirim diye gitmişti oraya. Gittiği orada afetle hışımla karşılaştı. Taif'te Taifli çocuklar onu taşa tuttular. Taif'ten çıkıncaya kadar vücudunda yara almadık yer kalmamıştı. Nihayet kanlar içinde bir ağacın altına sığındı. Çocuklar taş ata ata yorulmuşlardı. Koştura koştura da yorulmuşlardı. O ağacın altına sığındı, Vücudun her tarafından kanlar akıyor. Ayaklarından şakır şakır kanlar akıyor. Ellerini açtı şöyle dedi. Hatta giderken oraya bir aralık Cibril göründü. Ya Muhammed Allah'ın selamı var dedi. Sana selam ediyor.